Şeytanirracim, <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emma ba'di. Evet, bugün inşallah haricilerden sonra ikinci fırkaya başlayacağız. Şia, rafıziler veyahut da fırkası ile alakalı inşallah dersimize başlayacağız. <gülüyor> Şimdi kardeşler biz şiai dediğimiz zaman şiai e, veyahut da şia dediğimiz zaman bu kelimenin normalde e, Arap lügatındaki anlamı ensar ve etbaa demek. Yani şiatu raculin demek bir adamın etbaı veyahut da bir adamın ensarı demek. Ezheri yani lügat alimlerinden bir tanesi diyor ki Kullu kavmin işteme'u ala şeyin fehum şia Bir şey üzerine toplanan her kavim onlar şiadır diyor. Yani ne üzerine olursa olsun onlar şiadır diye. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Arap luguatındaki anlamında kullanılıyor. Şia kelimesi daha ziyade. Mesela Allah ﷻ diyor: İnne lāzīn farrāqūdīn ʿhum, wa minhum fi dinlerini parçalara bölen, wa kānu šiʿān ve gruplaşanlar. Yani dinlerini parçalara böldükten sonra grup-grup haline gelen insanlar, lāstā minhum fi šay'in senin onlarla hiçbir alakan, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Yine mesela Musa Aleyhisselam'ı anlatırken hani Musa Aleyhisselam bir gün şehre girişini anlatıyor Allah azze diyor ki fevacede fiha raculeyn <gülüyor> yahtetilani. Birbiriyle savaşan, birbiriyle kavga eden iki tane adam buldu Musa. Haza min şiaatihi ve haza min aduuhi. Haza min Bu onun şi'asındandı. Yani bu onun kavminden, onun kabilesinden, onun sülbünden idi. Ve haza min Bu diğer ise da. Demek ki lügatta, yani hem Kur'an-ı Kerim'deki kullanımında hem de işte lügattaki kullanımda şia, topluluk demek. Ne üzere olursa olsun, bir kavim bir araya gelmişse ve topluluk oluşturmuşsa onlara şia diyoruz. Istilahta ise zaten konu içerisinde anlattığımda daha net bir şekilde anlaşılacak bir ıstilahi anlam söylemek mümkün değil şia için. Şia için bir ıstılahi anlam söylemek, bir tarif e söylemek mümkün değil. Çünkü hangi tarif söylenmişse söylensin, e mutlaka onun nakz bir Şii topluluğu bulunmuş beraberinde. Zaten İslam ümmeti arasında en fazla fırkası bulunan taife hangisi? Şia. Yani birçok taife mesela fırkalara bölünmüş. Haricileri anlatırken 20 küsür fırkaya bölündüklerini söyledik. Şia, İslam fırkaları arasından veyahut da İslam'a müntesip fırkalar arasından en çok fırkaya bölünenler bunlar. Mesela bir zaman denmiş bazı alimler şöyle demişler. Şii, Ali radıyallahu anh'ın e, misal e, taraftarlarıdır demişler misal. Bu tanım şu anda mesela uygun bir tanım bu söze? Uygun değildir. Yani mesela o zaman biz de Şii olmamız lazım. Hani e, Ali radıyallahu anh'ın savaşında verdiği mücadelede ehli Sünnet onu haklı olduğuna inanıyor. E, misal o zaman ehl Sünnet'in de Şii olması lazım bu tanıma göre. Bir başkası mesela demiş Şii. Osman Ali'nin işte Osman'a e, takdim etmesi gerektiğine, daha faziletli olduğuna inanandır demiş. Mesela bu günümüzdeki Şia'yı karşılamıyor. Yani Belki belli bir dönem zaman dilimi için geçerli olabilir. Ama günümüzdeki Şii dediğimiz şeyi karşılamıyor. Mesela, işte genelde onu zaten itikat bahsine gelince anlatacağım. Şöyle bir tanım koymuşlar ıstırahta Şia'ya. Demişler ki Ali'nin imametinin nas ile sabit olduğuna inanan ve imamet meselesinin de insanlara bırakılmadığını düşünen ve bunun üzerine insanları dost ve düşman edilen insanlar Şia'dırlar. E demişler, bu tanım da genelde muteakhirinin tanımı. Yani sonradan gelen alimlerin yapmış olduğu tanım. Biliyorsunuz Şia'nın dini ne üzere kurulu? İmamet meselesi üzerine kurulu. Yani onlar imametle peygamberliği birbirinden ayırmıyorlar. Tabii şu anki Şia için bu geçerli. Eski Şia için aynısını söylemek mümkün değil. Öyleyse ne diyelim? Biz net olaraktan Şia için bütün fırkalarını kapsayacak bir tanım koymamız mümkün değil. Şia için bütün fırkalarını kapsayacak bir tanım koymamız mümkün değil. Mesela bu son koyduğumuz tanım, zeydilerin bir kısmını çıkarıyor arada. Yani zeydiler bu şekilde inanmıyorlar. Mesela şiaların içerisinden. Onun için onların tarihini nasıl geliştiklerini öğrenince, kafamızda zaten bir şeyi tanımı beraberinde şekillenecek inşallah. Şia için kullanılan umurla dört tane isim var. Nasıl ki haricilerin isimlerini söyledik. Şia'nın da ismini söyleyelim. Birinci isim, <gülüyor> Şia'nın isimleri diyebileceğimiz Alevi kelimesi. Alevi kelimesi normalde hem geçmiş tarihte hem de günümüzde kullanılan bir kelime. Şia'nın bazı insanlar için. Mesela ceh ve tadil kitaplarına baktığımız zaman İslam alimleri bazı ravilerden şey almamışlar, hadis almamışlar veya bazı ravilerin yorumlarını kabul etmemişler. Sebep olarak da Alevi'yüncel demişler mesela. Hani tam koyu bir alevidir demişler. Hani Ali taraftarıdır. Ondan dolayıysa işte Elmevi düşmanıdır vesaire demişler. Mesela günümüzde ise biz Alevi dediğimiz zaman daha ziyade kimi kastediyoruz? İşte Türkiye'de ve dünyanın belli yerlerinde yaşayan ve kendini Ehlibeyt'e nispet eden insanlara şey yapıyoruz, kullanıyoruz. Mesela Türkiye'de Alevi dediğimiz zaman Şeyler bile Türkiye'de kendini ayırmışlar. Aleviler ayrı Caferiler ayrı. Dikkat ettiyseniz, mesela bir Caferi Alevi dediğinde kızar, ben Caferiyim, eder. Aleviliği kabul etmez. Niye? Çünkü Alevilik şu anda çok kötü bir şey anımsatıyor. Yani Alevinin dinle hiçbir alakası olmayan, genelde layık olan, kemalist olan, saz çalmayı, işte oyun oynamayı da Alevilik olaraktan addeden insanlar. Hatta Türkiye'deki Alevilerin birçoğu biliyorsunuz, namaz kılmıyorlar, oruç. Yani İslam şeriatıyla aralarında bir mesafe... Mesela İran'daki de şey, misal, oruç tutuyor, namaz kılıyor senin gibi. Ama buradaki Alevi öyle değil ve din düşmanı. Mesela içkiyi mübah kabul ediyor, ahiret gününe inanmıyorlar. Mesela birkaç tane Kur'an olduğunu düşünüyorlar yani gibi tokat tarafı Alevileri için. Hani bizzat bildiğim için söylüyorum. Misal. Bu tip inanışları var. Bizim halk onlara ne diyor genelde? Kızılbaş diyor. Yani bu tiplere kızılbaş diyor. Öyleyse birinci isim Alevi. Alevi ismini şöyle anlayabiliriz. Mesela hem tarihte kullanılmış hem de günümüzde kullanılıyor. Tarihteki kullanımıyla günümüzdeki kullanımı aynı değil. Ve günümüz şiası da bu ismi kendi için kabul etmiyor zaten. Alevilik biraz daha laik dinle arasına mesafe koymuş insanlar için geçerli olan bir şey. İkinci isim şia demek. Bu ismi zaten biraz önce anlattık. Mesela sizin kitabınızda ne diye geçiyor başlık? Rafıziler diye geçiyor. Öyle değil mi? Bazı alimler Şii kelimesini kullanmamış şia için. Mesela çünkü demişler, şii kelimesi tarihin bir döneminde belli bir anlam için kullanıldı. Günümüzde ise bu geçerli değildir diye. Mesela Ali anh, şia kelimesini kendi kullanıyor. Bunlar benim şiamdır diyor. Şiat yani benim topluluğum, bana yardımcı olan, bana tabi olan insanlardır anlamında. Bazı böyle biraz dikkatli alimler diyorlar ki, yani şia kelimesi Ali taraftarları için, Muaviye taraftarları için de aynısı kullanır. Şiatu Muaviye dendi mesela. Ama günümüzde bu anlamı karşılamadığı için bu ismi kullanmak doğru değildir. Bir tanesi de kim? Bir tanesi de şey, şey Bagdadi. E ne yapmış Bagdadi? Rafizi ismini kullanmış Daziye'de. ziyade. Şia'nın anlamını zaten dedik. Şia nedir? Lugattaki anlamı topluluk. Fakat tarihte söylenen hiçbir anlam şia'yı karşılamıyor. Bunu tam konuyu bitirdikten sonra anlayacağız bu kelimenin içeriğinin tam olarak ne olduğunu. Üç Rafizi. Rafizi'nin aslı şeyden geliyor. Rafada'dan geliyor. Krafa'da. Nereden çıkmış bu kelime? Şuradan. Şia'nın bir zamanlar muteber imam kabul ettiği Zeyd ibn Ali. Yani Ali radıyallahu anh'ın soyundan İmam Zeyd. Ona diyorlar ki, Ebubekir Bekir ve Ömer'e küfret. Ebubekir Bekir, şeyhain diyorlar onlar tabii. Ebubekir Bekir ve Ömer'e kısaca şeyhain diyorlar. Şeyhain'e küfret. Şeyhain'e lanet oku, o da hayır diyor. Ben şeyhain'i fazilet üzere olduklarını biliyorum. Deyince ona karşı çıkıyorlar. Yani kendi imamlarına karşı çıkıyorlar. Ona karşı çıktıklarında o da diyor ki, Tumuni ''Beni raft ettiniz, beni reddettiniz'' diyor onlara. rafız ismi buradan e, gelmiş oluyor. Yani e, kendi imamlarına karşı çıkan, Ebu Bekrem ve Ömer'in hilafetini kabul etmeyen, onlara adalet edilmesi gerektiğine inanan insanlar diye rafız ismi kullanılıyor. Üçüncü bir kullanım, dördüncü bir kullanım tarzı da ''Zeydi'' deniyor. Zeydiler kim? Zeyd İbni Ali'ye tabi olanlar. Zaten geldiğinde göreceğiz. Şia içerisinde Ehli Sünnet'e en yakın olan itikadında küfür barındırmamaya gayret gösteren taife Zeydiye taifesi. Bunlar da Zeyd Ali'ye kendilerini nispet eden şu anda <gülüyor> dünyada ise işte Yemen taraflarında bu mezhebe müntesip olan insanlardan hala olduğu söyleniyor. Hatta belki duymuşsunuzdur. İmam Şevkân'ın da Zeydiye mezebinden ehli Sünnet'e geçtiği, o da o bölgede yaşadığı için Zeydiye bölgesinden ehli Sünnet'in içerisine geçtiği biliniyor. Zaten o bölgelerde yaygın olan bir mezep. Ee, tabii şu anda kimse Şiaya Zeydi demiyor. Yani bunu bilelim. Şu anda hiç kimse Şiaya Zeydi ismini kullanmıyor. Ya Şia deniyor bazı yerde ya da Rafizi. Bu iki isim hemen kullanılıyor. anlaşılıyor inşallah. Bir başka mesele. Şia ne zaman çıktı ortaya? Şia'nın ortaya çıkış zamanı nedir? dediğimiz zaman şimdi bu konuyla alakalı burayı biraz uzatacağız. Çünkü burası önemli hem Şiilerin kafa yapısını anlamak için de önemli. Şia Şia'nın çıkışını Şia'nın kendisi iki yere bağlıyor. Bir grup diyor ki şiilik Adem Aleyhisselam'ın var olduğu günden beri vardır. Şeylik, Adem Aleyhisselam'ın var olduğu günden beri vardır. Bütün peygamberler insanlara Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı müjdeledikleri gibi beraberinde Ali'yi ve Ali'nin velayetini de müjdelediler diyorlar. Tuhaf geliyor insana değil mi? Tabii ben bunu söylüyorum da, bunu daha geriye götürüp, Allah Ali üzerine söz aldı diye o ayeti böyle tefsir edenler de var, ben oraya gitmiyorum yani. Bütün peygamberler Ali'ye davet ettiği insanları diyorlar. Mesela Kuleyni, biliyorsunuz. Hani konu içinde bunu bir bahis olarak yapacağız zaten. Şia'nın en muhtemel kitapları hangisidir? Onlar hakkında araştırma yapan hangi kitaplara başvurmalıdır? Usulül Kafi bunlardan bir tanesi. Bizde Bukhari neye kabul ediyorsa, Usulül Kafi Şia'nın yanında ona tekbul ediyor. Hadis kitabı. Wallad aqidna ila Adame min qablul fanasya wallan najid lahuzama. Ayetini biliyorsunuz. Biz Adame Bundan önce bir söz vermiştik, o unuttu diyor Allah Azze ve biz onda bir azim de bulamadık e, şeklinde. Neydi Adem Aleyhisselam'ın unuttuğu şey? Ağaçtan yememesi gerektiği, doğru mu? Kuleyni bir rivayet getiriyor senediyle beraber. Şia imamlarından, masum kabul ettikleri imamlardan. Allah ona Peygamberi Muhammed'i ve Muhammed'in vasisi olan Ali'yi ve Ali'nin soyunu e, söz olaraktan verdi e, diyor. Fakat Adem Aleyhisselam unuttu şeklinde bir rivayet getiriyor. Yani onun için Şia'ya göre bütün peygamberler insanları tevhide davet ettikleri gibi beraberinde insanlara Ali'nin velayetine de davet ettiler. Her konuda bir tane rivayet kafi değil mi? Fazla rivayet zikretmeye gerek var mı? Yok birer tanesi kafi. İkinci bir şeyi anlayış ise, tabi burada bir duralım, bir parantez açalım. Şia niye buna inanıyor? Hani bunu ileride anlatacağız ama bir sebebi var. Çünkü Şia'nın yanında iki görüş var. Bir, imametle peygamberlik birdir. İki imamet, peygamberlikten daha üstündür. Ve onların inanışına göre imamet, öyle insanların seçimiyle, insanların tercihiyle oluşmaz. Nasıl oluşur imamet? İmamet, Allah azze ve seçmesiyle, Allah azze ve vermesiyle oluşur diye. Şia buna itikat ediyor. E doğal olarak peygamberler müjdelendiği gibi, kimin de müjdelenmesi lazım? İmamların da müjdelenmesi lazım. Peygamberler adına söz alındığı gibi, imamlar adına da söz alınması lazım. İkinci bir görüş Şia'nın içinde, Diyorlar ki, bu işi peygamber başlattı. Tabi mesela hiçbir şey bilmesek, bu bilinci görüşe cevap verin, reddiye verin desek, nasıl reddiye verirsiniz? Yani şu kolay olanı hani, ''İsbatul arşi qablen Yani önce bunu ispat etmen lazım. Allah Azze ve Celle'nin Ali'yi de vasiyet ettiğini, bu ayrı bir konu. Hani Şia'nın zaten bir senedi de olmadığından dolayı, kendileri uydurduğundan dolayı çok mühim değil ama, bunu çürütmeyeceğimiz yol ne? Peygamberlerin davetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri bir araya topladığımız zaman hiçbir peygamberin ne sarahaten ne işaret yoluyla Ali anha veya işte onun torunlarına vasiyet ettiğine dair, insanlara zikrettiğine dair elimizde hiçbir tane kanıt mevcut değildir. Zaten biz hani şunu dediğimizde insanlar bize kızıyor. Şia'nın yanında bu meseleler akide meselesidir dediğimizde millet kızıyor. Yani Adam bunu usulü dinden kabul ediyor. Mesela biz usulü dinin tanımını nasıl yapmıştık? Allah'ın bütün peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği ve dinin en açık olmazsa olmaz meseleleri. Doğru mu? Mesela neyi örnek vermiştik buna? Kavaidul erba'dan hatırlarsanız demişti ki Allah Azze ve Celle diyor ki sana ve senden önceklere vahyetti ki. Mesela anladık ki bu usulü dinden bir şeydir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere bunu tek tek vahyetmiş. Demek ki bu dinin olmazsa olmazıdır. Şia da imamet meselesinin, Ali'nin imam olarak kabul edilmesini dinin usulünden kabul ediyor. Yani bütün peygamberlere vahyedildiğine inanıyor. Ve bundan dolayı da mukalifeni tekfir ediyorlar. Zaten bu sebepten dolayı. İkinci bir görüş de bu konuyla alakalı, bu işi peygamber başlattı diyorlar. Aleyhissalatu vesselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl? Bunu iki şekilde yapıyor şia. Birincisi, uydurma bir takım rivayetleri var. İleride gelecek inşallah Gadir Hum meselesini biliyor musunuz? Duydunuz mu veya daha önce Gadir Hum onların meşhur hadisi şu. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Mekke'de hacı yaptıktan sonra Medine'ye dönerken Gadir Hum denilen bir bölgede sahabesini topluyor. Orada sahabesine bir şeyler söylüyor. Mesela daha önce de söylemiştik, İmam Müslim'de de Zeyd'in rivayeti vardı. Aleyhissalatu Vesselam dedi ki ben size kendimden sonra iki şeyi bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabı bir de benim ehlibeytim." dedi. Bunu biz kabul ediyor muyuz Ehl-i Sünnet olarak? Ediyoruz. Bundan dolayı da ehli Beyt'in sevülmesinin iman olduğunu, onları sevmenin peygamberi sevmek olduğunu söylüyoruz. Şia buraya bir parantez açmış, bir şeyler daha eklemiş. Peygamber Ali'yi yanına çağırdı. Ali'nin elini tuttu. Bu onların yanında var tabii. Ali'nin elini kaldırdı havaya. Dedi ki şüphesiz ki Ali benim şeyimdir, vasimdir. Hani benden sonra benim halifemdir, imamdır, benim yerime geçecek. Kim benim Ali'nin dostuysa benim dostumdur. Kim Ali'nin düşmanıysa benim düşmanımdır diye. Peygamber böyle dedi diyorlar. Doğal olarak şiaya göre bu işi başlatan kim olmuş oluyor? Şia meselesini, Ali'nin sevilmesi, ona taraftar olması gerektiğini Peygamber aleyhissalatu vesselam başlatmış oluyor. Bir bu tip uydurma rivayetlere yapışmışlar. Gadilikum diye rivayetlere yapışmışlar. Tabi buna bağlı olarak da bütün sahabeyi mürtet kabul ediyorlar. Niye? Çünkü dikkat edin. Sahabe diyorlar. Usulü dinden olan bir konuyu gizledi. Yani şimdi biri sana dese ki, bir tane âlim var, ibadette Allah'ın birlenmesi gerektiğini gizliyor. insanlara bunu anlatmıyor, göstermiyor dese, sen hemen bunu tekfir etmez misin? Niye? Usulü dindendir, yani diye. Peki onlar da Ali'nin hilafetini gizlediklerinden dolayı el birliğiyle, usulü dinden bir şeyi gizledikleri için kafir olmuş oluyorlar. E bunu yapan Kur'an'a da tahrif eder. Yani, yani usulü dinden bir şeyi gizleyen, Kur'an da tahrif ediyorlar. İki, peygamber diyorlar mesela her yerde Ali kendi yanına aldı mesela örnek veriyorlar işte şeyden giderken Mekke'den Medine'ye hicret ederken Ali kendi yatağına koydu işte tebu gazvesine giderken Ali kendi yerine emir tayin etti mesela işte hayber gününde işte Ali çağırdı dedi ki işte ben yarın bu bayrağı öyle bir adama vereceğim ki o Allah'ı ve Rasulünü sever Allah ve Rasulü de onun sever orada sahabeye bunu göstermek istedi diyorlar mesela işte Hudeybiye anlaşmasında onu kendi katibi yaptı. Ee, mesela gibi bu tip şeyler. Ya, Ali Radıyallahu anh dedi, sen Harun'un, Musa'nın yanındaki yeri neyse, senin de benim yanındaki yerinin o olmasını istemez misin? Bunlar hep sahih hadisler, bunlar söylediklerim. Ama benden sonra peygamber yoktur dedi. Bunu da niye söyledi? Savaşa giderken Ali'yi geride bıraktı. Ali de sağına baktı kadınlar, soluna baktı münafıklar. Bunu dert etti kendine. Yani beni niye bunlarla beraber bıraktı ey Allah'ın Resulü? Bir de insanlar onun hakkında konuşmaya başladı. Peygamber onu geride bıraktı diye. Allah Resulü dedi ki sen Musa'nın, Harun'un yanındaki yeri neyse benim yanındaki yerin olmasını istemez misin? Yani benim vezirim olacaksın. Benim arkamda benim işlerimi yapacaksın diye. Bu tip rivayetleri toplayıp diyorlar ki işte demek ki Peygamber işaret etti. Ali halifedir ve Şia'nın başlangıcını da Peygamber oluşturmuş oldu diye. Tabi biri bu mantıkla yaklaşırsa, öbürü de der ki, Üsam ve Zeyd, Peygamber onu kendi yerine bıraktı. Biri der, Osman'ı iki savaşta geride kendi yerine bıraktı. Biri der, namazı kendi yerine Ebu e kıldırdı. Hani bu yolla şey çıkmaz ortaya. Birinin halifeliği de olsa ortaya çıkmış olmak. Bu, Şia'nın görüşü. Şia'ya göre Şialık, ya bütün Peygamberlikle beraber var, ya da Peygamber aleyhissalatu vesselam, ya açıkça onlara göre gadir olayında olduğu gibi, veya işaret yoluyla Şi'alığı başlatan ve insanları buna teşvik eden Aleyhissalatu vesselamdır diye. Bunu bir kenara koyalım. Eee 3. yani ikinci bir görüş diyelim. Bu görüşü bir görüşün içinde iki görüş kabul edelim. İkinci bir görüş diyelim. Bazı alimler demişler ki Şi'alık eee Ebubekir Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın vefatıyla beraber başladı. gibi bu fikir, bu düşünce ilk o zaman başladı. Bunu söyleyenlerden biri kim? Sosyolog İbn Haldun. Mukaddime kitabında diyor ki, Ebu Bekir, Peygamber'in vefatıyla beraber bir zümre insan hilafetin Ehli e hak olduğunu, hilafete en layık olanların Ehli Beyt olduğuna inandı ve bundan dolayı da bu dönemi Şia'nın başlangıcı olarak da, bu fikrin, bu zümrenin başlangıcı olaraktan kabul ediyor. Tabi bu doğru kabul edilebilecek bir şey değil. Niye? Çünkü kendi aralarında gruplara ayrıldılar. Doğru mu? Mesela bir grup sahabe kimi istedi? Sa'd ibn Ubade'yi istedi. beni i Sakife hadisesini biliyorsunuz değil mi? Saat e, Ensar, beni i yani beni i Sakife çardak. Şu anda hemen Mescid-i Nebevi'nin yanında bir bölüm var etrafını çevirmişler. Orada toplandılar. Kendi aramızda bir halife seçelim dediler. Kimi seçmek istediler? Sa'd ibn Ubade'yi seçmek istediler. Bu Bekirle Ömer bunu duyunca oraya geldi. Mesela Bu Bekir onlara dedi ki, bak birinci görüş Sa'd ibn Ubade olsun. İkinci görüş Ebu Bekir olsun, üçüncü görüş Ömer olsun. Ebu Bekir Ömer'e biat etmek istedi, Ömer'i halife yapmak istedi. Ömer sen varken bu iş bana düşmez diye Ebu Bekir'e biat etti. Dördüncü görüş, dediler ki sizden bir emir olsun, bizden bir emir olsun. Beşinci görüş de Ali da düşüncesi, bu işe biz de hak sahibiyiz. Bundan dolayı biat da etmeli zaten Ebu Bekir Beş tane görüş oldu. Şimdi biz bu her bir görüşü akide ve bir fırkanın başlangıcı olarak kabul edebilir miyiz? Edemeyiz. Bunlar meyil ve fikirlerdir. Ebubekir radıyallahu an seçildikten sonra ortadan kalkmış olan şeylerdir. Ondan dolayı peygamberin vefatıyla aleyhissalatu vesselam şialığı başlatmak bu Allahu alem isabetli olan bir görüş olmasa gerek. 3 İbn Hazm'ın dediği El Fisal kitabında İbn Hazm diyor ki Osman yani ifadesi şu. Osman radıyallahu an şu müddet hilafeti yaptıktan sonra katledilince Rafizilerin emri başladı. Yani Osman radıyallahu anh katledildi, şehit edildi ve beraberinde rafızların emri başladı. Öyleyse <gülüyor> İbni Hazm'a göre şia fikrinin başlangıcı şeye dayanıyor. Osman radıyallahu anh'ın katline dayanmış oluyor. Dördüncü bir görüş, Cemel ve Sıff'ın savaşlarına dayandıranlar var. Özellikle dedim ya konunun başında, Ali radıyallahu anh orada şii kelimesini kullandığı için şi'ati, yani benim şi'am. Veya kitaplarda işte Muaviyen'in şi'hası Ali'nin şi'hası dendiği için bunu kabul ediyorlar. Mesela şi yazarlardan İbn-i Nedim de bu fikri savunanlardan. Yani şi'anın başlangıcının e, cemel vakasıyla beraber onun taifesi ayrıldı. Onların taifesi birbirinden ayrıldı. Bunlar Ali'nin şi'hası oldu diyenler var. Son bir tane görüş olarak da söyleyeyim. Bu en isabetli ama eksik görüş. Bu söyleyeceğim görüş, sonuncu görüş. Hüseyin radıyallahu anh'ın katledilmesiyle beraber şia bir taife olaraktan tarih sahnesine çıktı. Hüseyin radıyallahu anh'ın Peygamberimizin torununun katledilmesiyle beraber, şehit edilmesiyle beraber şia itikadi bir taife olaraktan şey, tarih sahnesine çıkmış olduğu şey yapabiliriz, diyebiliriz. Tamam Şimdi tabi bunu anlatacağız. Peki biz bu konuyla alakalı özellikle bir âlimin ismini söyleyeceğim size. İhsan İlahi Zahir. İhsan İlahi Zahir. Bu adam Pakistan taraflarında şia ile ilgili çok böyle ciddi araştırmalar yapan Ve şia ile ilgili birçok kitap yazan bir alim. Bu. Hatta düşünün şia bunu katletti. Yani cuma günü hutbe verirken minberine bomba koydular. Ve hutbe esnasında adamı şey yaptılar. Adamı suikast düzenlediler bu insana. Ee, bu adamın özelliği ne? Bu adam, Şia'yı sadece Şia'nın kaynaklarından araştıran bir adam. Yani, yani Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından değil de daha ziyade Şia'nın esas kabul etmiş olduğu kitapları önce tespit eden, yani çalışma usulü şu, önce Şia'nın kendi kitaplarından en çok hangi kitapları önemsediklerini ispat etmiş adam. Yani biz mesela diyelim bugün Sünniliği araştıracak biri ne yapar? Önce bizim kaynaklarımıza bakar. İşte en çok neyi önemsiyoruz? İşte Bukhari'dir, Müslim'dir vesaire. Önce ispat eder, bu onların yanında delildir. Ondan sonra gelir oradan nakiller yaparsan artık söyleyecek bir şey kalmaz. Bu da önce öyle yapıyor. Ondan sonra onların kitaplarından başlık başlık bu temel kaynaklarından şia'nın itikadını anlatıyor. Mesela örneğin işte bir kitabın adını söyleyeyim. eşia şia ve Teşeyyuh. el ve Teşeyyuh nasıl başladı? El-Şia ve kuran Şia'nın Kur'an hakkındaki itikadını sure sure ele almış. Mesela tahrif edildiğine dair umumi deliller, bir de sure sure almış. eşia ve sünne Sünnet'e bakış açılarını, Ehli Sünnet'e bakış açışlarını, El-Şia ve Ehlil Beyt yani Ehlil Beyt'e nasıl hainlikler yaptıklarını tarih boyunca, hani aslında bunların derdinin Ehlil Beyt falan olmadığını, bunun arkasına sığındıklarını, misal uzunca bir şekilde anlatmış gibi zaten Şia bu adamları bu adamın böyle çok kaliteli araştırmalar yaptığını görünce adamı şey yapmışlar, işte suikast düzenlemişler Cuma günü. Kitapları Arapça olarak var. Türkçe var mı bilmiyorum ama Arapça olaraktan satılıyor. Araştırma için veya kaynak olaraktan yanınızda bulundurabilirsiniz bu kitaplar. Tamam İhsan, İlahi, Zahir. Adamın adı İhsan, İlahi, Zahir. Bu alemin bir görüşü var. Bu konularla alakalı bu görüşleri cem ettiği bir görüşü var. O da şu, diyor ki Şiilik tek bir merhaleden müteşekkil değildir. Yani şiilik tarihi içerisinde çok ciddi merhaleler atlatmış olan, başlangıcıyla, ortasıyla, sonunun kesinlikle birbiriyle alakalı olmadığı bir yapıdır, diyor. Ve tezini şöyle ortaya koyuyor. Günümüzde mevcut olan itikadi şeyilik Abdullah İbni Sebe'nin ürünüdür. Günümüzde mevcut olan itikadi şiilik, Abdullah İbni Sebe dediğimiz Yahudinin ürünüdür. Fakat siyasi anlamdaki şiilik, yani hilafet mücadelesi, Emevilerle var olan mücadele bu Ali radıyallahu anh'ın döneminde de vardı zaten diyor. Siyasi şiilik vardı. Fakat bunun itikada evrilmesi ve belli düşünceler etrafında insanların toparlanması bu en şeyle beraber oldu. Ee, Abdullah İbn-i Hüseyin radıyallahu anh'ın katlinden sonra, e, iki çalışmalarıyla oldu diyor. Şimdi bu tezi ispat edecek şeyleri söyleyelim. Yani, yani bu tezin delilini. Şimdi birincisi e, Ali radıyallahu anh döneminde İlk defa Ali'nin imametini kabul etmeyen kimdir? İlk defa Ali radıyallahu imametine karşı çıkan kişi kimdir? Nasıl? Muaviye radıyallahu. Anh. Eğer mesele yani bu imamet meselesi itikadi bir mesele olmuş olsaydı ve usulü dinden olmuş olsaydı Şia'nın iddia ettiği gibi bunu Ali'nin tesis ettiğini, Ali'nin söylediğini eğer doğru olmuş olsaydı Muaviye radıyallahu anh ve yanındakilerle ne diye savaşması gerekirdi? Kafir diye savaşması gerekirdi. Doğru mu? Fakat onların kendi eserlerinde Nehcül Belaga'da yani Hz. Ali'nin yazdığını, onun mektuplarının, sözlerinin olduğunu iddia ettikleri bir kitap var Şia'nın. Nehcül Belaga adında. Bildiğim kadarıyla Türkçesi de var. Allahu alem çevrilmiş şekilleri de var şeylerin yaptığı. Ali radıyallahu anh'ın kendi taifesine söylediği bir söz var. Ey benim Şia'm Bizim karşımızdaki insanları sövmenizi ben istemiyorum. Hani onlara söz söylemenizi ben istemiyorum. Bizimle onlar arasındaki mesele, iman meselesi değildir. Bizimle onlar arasındaki mesele Osman'ın kanı meselesidir. Bizim kendisinden beri olduğumuz, yani hiçbir öldürülmesinde bizim bir parmağımızın olmadığı, Osman'ın kanını iddia ederekten bize kılıç çektiler. Ben de sizi bu bağilere karşı kılıç çekmeye davet ediyorum. Şimdi bundan ne anlıyorsunuz net bir şekilde? Muaviye radiyallahu anh, Ali radiyallahu an arasındaki mesele kesinlikle itikatla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Mesele ne meselesidir? Siyasi bir meseledir. Osman radiyallahu anh'ın kanı meselesidir ve savaş bu şekilde başlamıştır. Şia nasıl iddia ediyor peki? Şia diyor, "İmame din usulündendir. Ali radiyallahu an onlarla kafir diye savaştı beraberinde." İki, Mesela savaş sonrasında onlara yaptığı muamele. Ne Cemal ashabını ne sıffın ashabının, ne nehravan ashabının hiçbir ayan mı arıyor? Rahat otur. Rahat, nasıl rahat ediyorsan o şekilde otur. Uzatabilirsin ayağını. Tamam. Ee, nehravan ashabının hiçbir tanesine Ali <gülüyor> mürtet muamelesi yapmamış. Hiçbirinin kadınlarını cariye almamış, hiçbirinin malını ganimet almamış, kaçan hiçbirinin peşine adam takmamış. Doğru mu? Biz buradan ne anladık? Mesele, itikadi bir mesele değil, İlk başlangıcında siyasi bir meseledir. 2. Ali radıyallahu anh kendi kızını Ömer radıyallahu anla evlendirmiştir. Ali radıyallahu anh'ın kızı Ümmü Gülsün kiminle evlenmiştir? Ömer radıyallahu anla evlenmiştir. Ali radıyallahu anh kendi çocuklarına Ebubekir'in de Ömer'in ismini koymuştur. Sahabeye sövenlerin hükmü dersinde hatırlarsanız Ali radıyallahu anh, kim onlar hakkında konuştuğunu duyarsam e bir daha onun dilini koparacağım, e diye insanlara tehditte bulunmuştur. Hasan ve Hüseyin, Osman radıyallahu anh'ın şehadetinde, Osman radıyallahu anh'ı koruyanlardan bir tanesidir. Ali radıyallahu anh çocuklarını gönderip gidip halifeyi koruyun. İstiyorsan bunlarla savaşalım dediği adam, bunlara dikkat edin ama. Misal. Bunu geçiyorum, Hasan radıyallahu anh, buraya kadar Ali Ali radıyallahu olan kısmını söyleyeyim. Şimdi Şiia'ya göre imamet meselesi usulü dindendir ve Ali radıyallahu'nun ilk gününden beri içinde vardı. Öyleyse Bekir'le Ömer'i bundan dolayı tekfir ediyorlar. Usulü dinden bir şeyi kabul etmedikleri için. Peki Ali radıyallahu nasıl kızını usulü dinde kafir olan bir adama veriyor? Ali radıyallı hadi diyelim ver korktu. yani Allah Şiia'ya akıl fikir versin. Böyle diyorlar hani takıya yaptı. Yani üfürdüğünde yetmiş kişiyi deviren adam Ebu Bekir'le Ömer'e takiye yapmış. Bu da onların inancı tabii beraberine. Peki çocuğun ismini niye onların ismi koydu? Hani böyle bir mecburiyet mi var yani? Çocuğun ismini getireceksin. Hadi kızını Ömer istedi, korktu kızını verdi. Bunu anladık. Zorla mecburiyetten verdi. Peki çocuklarına niye onların ismini koydu? Niye Osman radıyallahu anh'ı öldürüyorlar? Eğer Osman radıyallahu var, onlara göre kafir. E öldürsünler çocuklarına deseydi gelme ve öldürsünler biz de kurtulalım. Hilafeti gasp eden bir adam aradan çıkmış olsun diye. Onu koruyan, çocuklarını göndere, 50 defa gelip onunla konuşan bir Ali var zaten. Bak bu böyle olmaz. Bu fitnecilere fırsat verme. Bırak bunlarla savaşalım diyenlerden bir tanesi Ali radıyallahu e Mesela tabii Şia bunu görmemezlikten geliyor. Anlıyoruz ki burada mesele ilk etapta ha ama beraberinde Ali kırgın mıydı peki? Kırgındı. Yani mesela Ali radıyallahu niye biat etmedi Ebu Bekir radıyallahu anh'a uzun bir müddet? Kırgın olduğundan dolayı bu işi bize danışmadınız dedi. Yani halife seçerken biz de en başından beri yani şunu demek istedi Ebu Bekir radıyallahu an sen nasıl bu işin başındaysan ilk günden beri, ben de bu işin içindeyim ilk günden beri. Sen nasıl sürekli peygamberin yanındaysan ben de peygamberin yanındayım. Sen nasıl peygambere yakınsan ben de yakınım. En azından beni fikrimi de alabilirdiniz. Yani bu konuda sen ne düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz, Bu bir kızdığı şey iki biz daha Peygamber'in cesediyle cenazesiyle uğraşırken siz emir peşine düştünüz, halife peşine düştünüz diye bir de beraberinde buna kızdı mesela Ali radıyallahu Böyle olunca tabi Şahinin bu söylemiş olduğu da boşa çıkmış oluyor çünkü Ali radıyallahu şeyle böyle bir problem yok. Ebu Bekir radıyallahu anla Ömer radıyallahu bunlar kafir, bunlar hilafeti hak etmiyor gibi böyle bir şey yok. Böyle bir derdi kesinlikle yok. Üçüncüsü, bize Şia'nın daha da belirginleştiği bir dönem hangisi? Hasan radıyallahu anh'ın dönemi veya Hüseyin radıyallahu anh'ın dönemi. Hasan radıyallahu anh, Muaviye ile işbirliği yapıp, hilafeti ona teslim etmedi mi? Yani Ali radıyallahu döneminde nasıldı hilafet? Kufe'de bir emirlik vardı, Şam'da bir emirlik vardı. Ali radıyallahu anh bunun başında, Muaviye radıyallahu anh bunun başında. Abdullah ibni Mülceb, Ali radıyallahu anh'ını katledince kim geçti onun yerine? Hasan geçti. Şimdi Hasan radıyallahu anh baktı. Müslümanların kanı dökülüyor. Bir sonuç da elde edilmiyor. Sadece İslam devleti güçsüzleşiyor. Kendi etbağına baktı, kendi gücüne baktı, kendi imkânlarına baktı. Bunu yapamaya müsait de değiller. Bunu da anlatacağım zaten yani. Ali radıyallahu anh'ın etbağının ona neler yaptığını. Kendi babasını onlar öldürdü zaten. Kendi kardeşini onlar öldürdü. Onu onlar öldürdü e misal beraberinde. Gitti Muaviye radıyallahu anh'la bir sulh yaptı. Zaten peygamberin de hadisi vardı. Benim bu oğlum Seyyid'dir. Allah bununla müminlerden iki taifenin arasını ıslah edecek diye. Aleyhissalatu vesselam'a hasanla alakalı zaten bir müjdesi de vardı radıyallahu anh. Yalnız Muaviye radıyallahu anh'la anlaşma yaparken ona şöyle bir şart koştu. Burası çok önemli. Sana bu işi terk ediyorum. Senin müminlerin emiri kabul ediyorum. Raşit olan halifelerin yoluna tabi olmak kaydıyla. Eğer onların yanında imamet meselesi dinin usulünden olan ve tekfiri gerektiren bir mesele olmuş olsaydı Muaviye radıyallahu anh'a böyle bir şart koşar mıydı? Veya kafire imamet teslim edilir mi? Kafire gelsen Müslümanların başına geç e, denilir mi? Olmaz. İkisi de mümkün. Demek ki Hasan'ın yanında da bu mesele itikadi bir mesele değildi. Misal, Hilafeti ona teslim ettikten sonra aralarında hiçbir problem olmadı ondan sonra. Muaviye radıyallahu anh'a buraya dikkat edin. Onlar arasında hiçbir problem olmadı. Peygamberin torunlarıyla onların arasındaki sorun ne zaman başladı? Muaviye radıyallahu anh'tan sonra başladı. Neydi peki problemin başlangıç sebebi? Bir, hilafeti Yezid'e bırakması. Ki demiştik mesela insanlar Hüseyin radıyallahu anh'ın davranışını doğru anlayamıyorlar. Fakat Hüseyin çok büyük bir iş yaptı. Yani insanlar anlasa da anlamasa da olaya başka yönlerden de baksalar. Hüseyin çok büyük bir iş yaptı. Onu anlatacağız inşallah. Bir, hilafeti Yezid'e bırakınca hilafetin saltanata dönmesine karşı çıktılar Hüseyin radıyallahu anh. iki İki, Muaviya radıyallahu anh'tan sonraki dönemde minberlerde Ali radıyallahu anh'a ve onun taraftalarına lanet okunmaya başladı. E şimdi düşünün mesela sizin sevdiğiniz, tabi olduğunuz adamlara cuma günleri minberlerden lanet okunuyor. Sorunun başlangıcı burası. Gene siyasi farkındaysanız gene itikadi bir şey değil. E, soru değil. O zaman Hasan radiyallahu anh'ın da sorunu yok. Hüseyin radiyallahu anh'ın sorunu var mı? Hani onlara kaşık kıyam, onun da bir sorunu yok. Yani her sene Muaviye radiyallahu anh ona bin dinar gibi bir para hediye gönderiyor. Saraya davet ediyor, kasır dediğimiz yerine konağına davet ediyor. Orada onu karşılıyor, beraber, bunu şeye kaynakları da bunu yazıyor yani. yani. Onlara iyi davrandığını, onlara ikram ettiğini onlar da yazmış oluyorlar. Arada böyle bir şey yok. Arada böyle bir sorun, arada böyle bir problem yok. Zaten Ali radıyallahu anh'ın tarafında yer alan insanlar biraz önce söylemiş olduğum gibi mesela Ali radıyallahu a'la aralarındaki meselede de kesinlikle itikadi bir mesele olmadığı gibi Ali radıyallahu anh'ın hilafeti hak ettiğine de inanmıyorlar aslında. Tamamen Emevi oğullarına olan kinlerini Ümeyye oğulları oğullarıyla aralarında olan siyasi meseleleri, cahiliyeden kalan konuları Ali radıyallahu savunuyoruz adı altında yerine getirir. Tabi. Sahabeyi istisna tutuyorum bundan, diğerlerini söylüyorum. Nehçül belakadan bir şey aktarayım size. Ali radiyallahu onlara diyor ki, onun mektupları, onun sözleri oldukları söylediği kitapta, siz ne biçim insanlarsınız ey benim şiham, diyor onlara. Söz söylesen sözümü dinlemezsiniz. Emretsen emrimi yerine getirmezsiniz. Çobanı kaybolmuş deve topluluğu gibisiniz. Hangi taraftan toplasam öbür taraftan dağılıyorsunuz. Size savaşla ilgili bir mevizede bulunsam daha mevizemi bitirmeden kendi aranızda birbirinize düşüyorsunuz. Karşı tarafın size galibiyet almasından korkuyorum. Onların emirleri Allah'a isyan ettiği halde Muaviye radıyallahu anhu kastediyor. Onların emirleri Allah'a isyan ettiği halde onlar emirlerine tam bir bağlılıkla bağlıyken sizin emiriniz Allah'a itaat ettiği halde siz fırsat bulduğunuz her yerde isyan ediyorsunuz. Keşke Muaviye bir adamı karşılığında 10 tane adama sizi değiştirseydi. Yani bana bir tane verseydi Yanındakilerden on tane sizden almış olsaydı, beni kurtarmış olsaydı diye. Ali radiyallahu bunu söylüyor. Şimdi bir adamın halife olduğuna inanan ve bunun peygamberlik gibi imamet meselesi olduğuna itikad eden ve imamlarının masum olduğuna, peygamberler vahiy aldığı gibi imamların da Allah tarafından korunduğuna inanan bir insanın imamının ona böyle bir konuşma yapması mümkün müdür? Şimdi sen diyorsun ki imam helali haram yapabilir. Ona da vahiy geliyor. Ne söylese Allah tarafındandır. Senin itikadın bu. Misal. Peki böyle olduğuna inandığın bir imam sana bu konuşmayı yapar mı? Senden bu kadar nefret eder mi? Sana bu kadar buğz eder mi? Mümkün değil böyle bir şey. Biz buradan neyi anlıyoruz? Yani bugün Şia'nın iddia ettiği o Ali'nin taraftarı olan adamların da itikad gibi bir derdi yok. Mesele tamamen çıkar meselesi. Mesele tamamen siyaset meselesi. Tabi Ali radıyallahu anh'ı ve yanında bulunan şeyleri istisna e, tutuyorum veya bu adamlar Ali'nin davasını haksız çıkarmazlar hiçbir zaman. Geçen derslerimizde de söylemiştik. Bize göre Ali radıyallahu an kesin bir şekilde haklıdır ve Muaviye radıyallahu an da kesin bir şekilde haksızdır. Yani şeysiz bir şekilde haksızdır. Çünkü bütün naslar bunu şey yapıyor. Bütün naslar bunu gösteriyor beraberinde. O zaman Şialık meselesinin İtikat meselesiyle ilk çıkış esnasında uzaktan, yakından bir alakası yok. Peki, şöyle bir soru soralım. Bu dönemlerde, yani o ilk dönemlerinde ve orta dönemlerinde, Hüseyin radıyallahu anh'ın sonrasına gelmiyorum. Yani o ilk dönemlerinde ve orta dönemlerde, şu anki şia itikadından bir şeyler var mıydı? Vardı. Mesela şimdi birileri ise bunları getirip, ''Hayır, bak bu mesele itikat meselesiydi, o zaman da bunlar vardı.'' diyebilir. Vardı. Ama bu bireysel anlamda vardı. Hiçbir zaman bir taifenin görüşü gibi, bir taifenin anlayışı gibi üzerine ittifak ettiği kurallar gibi algılanmadı. Örnek verelim, buna iki tane örnek verelim. Bir, ikisi de İmam Bukhari rivayet ediyor. Bir tanesi mesela işte İkrimenin rivayetinde olduğu gibi, Ali radıyallahu an bir grup insanı yaktı. Mesela kimdi bu adamlar? Ali radıyallahu ilah diyen insanlardı, değil mi? Ali kendisine ilah diyen, o şöyle diyor tabii rivayet şöyle Ali İslam'dan irtidat eden bir grup insanı ateşle yaktı. Bu İbni Abbas'a ulaştığı zaman İbni Abbas dedi ki Allah'ın azabıyla azap etmeyin. Çünkü ateşin Rabbi Allah'tır diye. İbni Abbas buna itiraz etti. Öldürdüğüne değil, ateşle öldürdüğüne itiraz etmiş oldu diye. Diğer rivayetler ise işte, İmam Ahmet de bunu rivayet ediyor. Başka kitaplar da rivayet ediyor. Tarih kitapları da rivayet ediyor. Orada bu adamların Ali'nin kapısına geldiği, sen olsun dediği, Ali radiyallahu anh da ben kimim dediğinde sen ilahsın dediği ve onları yaktığını söylüyorlar. Demek ki şu anki şianın itikadındaki bir takım aşırılıklar o zaman da umumen bütün hepsinde bulunmasa bile bazılarında böyle küçük küçük kırıntılar halinde mevcut bir şekilde var. Kim bunları ortaya atıyor peki? Abdullah İblis Ebe dediğimiz Yahudi bunları ortaya atıyor. İki, mesela yine İmam Bukhari Ebu Cuhife'den rivayet ediyor. Ben diyor Ali radıyallahu anh'ın yanına geldim ona sordum. Eee hel alayndekum şeyun mimma leysa Kur'an. Sizin yanınızda Kur'an'dan olmayan bir şey var mı? Sizin yanınızda Kur'an. Bu neyi gösteriyor? Başka bir rivayette de şöyle diyor. Hel alayndekum şeyun leysa bimma indennas? İnsanların yanında olmayanlardan sizin yanınızda var mı? Yani Şia'nın şu anki itikadında ne var? Allah ehl Beyti bir takım ilimlere, ilimlerle has kıldı. O ilimler sadece onlarda var, hiç kimsede yok e diye. Böyle bir inanışları var. Demek ki o zaman da birileri bunu yavaş yavaş konuşmaya başlamış, ortaya atmış. Biri de gelip Ali Radıyallahu anh'a sormuş. Var mı böyle bir şey? Ali Radıyallahu anh da diyor, bizim yanımızda Allah'ın kitabından ve kılıcının kabzasından bir kağıt çıkıyor. Ve bu kağıtta yazılandan başka hiçbir şey yoktur e diye. Ne var kağıtta diyor? E, diyetler, öldürülen insanların diyetleri. Esirlerin nasıl serbest bırakılacağı meselesi ve asla bir kafire karşılık bir Müslümanın öldürülmeyeceği. Bu üç tane hükmü söylüyor. Yani aklu ve fikakul esiri ve alla bir kafir. bikafir. tane madde var içerisinde sadece diyor. Demek Allah Resulü bu hükümleri söylerken Ali radıyallahu yazdı yanında bulundurdu diye. Ama biz bu rivayetten şunu anlıyoruz. Yani demek ki insanların bazıları o dönemde bu tip şeyleri konuşmaya başladı. Ali'nin yanında özel bir ilim var. Ali'nin yanında hiç kimse de olmayan vasiyetler var." diye ve gelip bunu Ali radıyallahu anh'a sordular. Ama bunun bir taife olarak, bir itikat olarak da bulunması Ali radıyallahu anh döneminde kesinlikle olmamış. Hatta Ali radıyallahu anh dönemi baş dönem, Hasan ve Hüseyin dönemi orta dönem. Böyle kabul edin Şia'nın gelişmesini. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden sonraki dönem de son dönem. Yani artık Şia'nın son halini almaya başladığı dönem. O zaman birinci dönem ve ikinci dönemde vermiş olduğumuz bütün örnekler hiçbir şekilde Şia'nın itikadi bir fırka olmadığını, siyasi bir fırka olduğunu ve meselenin hak, hukuk meselesi olduğunu gösteriyor. Ama o dönemde demek ki bazı yaygaralar artık yavaş yavaş yayılmaya başlamış. Şu an Şia'nın itikadından bazı fikirler yayılıyor. Ama bu bir tayfenin fikri olmamış. Asıl mesele nerede başlamış? Asıl mesele Abdullah i̇bn Sebe'nin şeyden sonraki dönemde. Hüseyin radiyallahu anh'ın katlinden sonraki dönemde yaymış olduğu fitne veya bu fikirlerin artık yayılmasıyla beraber şi'a itikadi bir fıkha haline dönüşmüş. Devam edelim mi? Bu dönemi anlatalım mı? Duralım mı burada yoksa? Devam edelim mi? Duralım mı? Tamam. İnşallah. O zaman üçüncü merhaleyi, yani son itikadi merhaleye dönüşmesini daha sonra anlatırız inşallah. Soru var mı peki? Bu Bu zaten özellikle örnek verdiklerimin hepsi Şia'nın kitaplarında da var olanlar. Yani mesela Ehli Sünnet'in kitaplarında daha fazlası var zaten. Olmaz yani karşı taraf bunu kabul etmez. Mesela örnek veriyorum tane tane söyleyelim. Bu saymış olduğumuz bütün rivayetleri mesela Şia nasıl yorumluyor bunları? Kabul etmiyor değil takiye ile yorumluyor. Yani tamam bunlar olmuştur diyor ama bunlar hepsi şeydir takiyedir. Sadece şia neyi kabul etmiyor bu söylediklerinde? Yani onu anlatacağım inşallah ileride. Abdullah i̇bn Sebe diye bir şahsiyeti kabul etmiyorlar. onlar. O da şöyle. Geçmiş şia hepsi kabul ediyor. Kitaplarında Abdullah i̇bn Sebe diye birinin varlığından, onun fikirlerinden, Sebe'iyye taifesinden, hatta onların kafir olduğundan e, misal. E, bundan da bahsediyorlar. Şialar da onu Müslüman kabul etmiyorlar fikirlerinden dolayı. Ee, Hatta Ebu Zehra'nın çok büyük bir yanlışı var. Yani inşallah yeri geldiğinde anlatırım. Geçen şeyle alakalı, Wahhabilikle alakalı söylemiştik. Bunu da ekleyebilirsiniz oraya kitabında. Yani e, mesela diyor, Şiiler, e, şeylerin Müslüman olduğunu anlatırken, bütün taifeleriyle. delil olarak da diyor, Sebe'iye tayfesini kafir kabul etmeleridir. E, kafir kabul ediyorlar ama aynısını onlar da savunuyorlar. Yani bugünkü İsna-i aynı fikir, tamam bir Ali ilah olduğunu söylemiyorlar ama... Ali'nin ilah olduğunu söylemiyor ama kainattaki bütün zerreler Ali'ye secde eder diyor. Daha nasıl ilah diyeceksin bir adama? Yani e, mesela Hümeyni tamam demiyor Ali ilahtır ama kainatta var olan bütün zerrelerin onların imamlarının emri altında olduğunu, onlara itaat ettiğini, secde ettiğini söylüyor. Şimdi zaten ilah bu değil midir e, tanımı? Mesela. Hani böyle bir hataya düşmüş. Yani bak demek onlar da tekfir ediyor. Demek ki onların itikadı bozuk değil, itikadları sağlamdır. Yani diye. Abdullah ibn-i Sebe'de ikiye ayrılmışlar. Bu saydığım, şu ana kadar saydıklarımın hepsinde. Bir, Abdullah İbni Sebe'nin geçmiş hepsi kabul ediyor. Bu müteakhirin böyle bir şahsiyetin olmadığını söylüyor. Hatta biraz da siyasi olarak söyleyeyim. Bu Fadlallah var. Muhammed Hüseyin Fadlallah duymuşsunuzdur. Bu şeyin Lübnan Hizbullahı'nın Hizbullahı lideriydi bu adam. Bununla alakalı bir şey var, geniş bir açıklamaları var. Yani hani işte Abdullah İbni Sebe, adında bir adamın olmadığını, bunun sonradan uydurulmuş bir şahsiyet olduğunu vesaire uzun uzun anlatıyor. Tabii şimdi yeni yeni bayağı bir kitaplar da yazılıyor bu konularla alakalı. Ama geçmiş şeyler bunu kabul ediyorlar. Diğer rivayetlerin de hepsini kabul ediyorlar ama tevil ediyorlar, takiye yaptılar. Diyorlar. Başka sorusu olan konuyla alakalı? <gülüyor> tamam, inşallah. Şimdi Şöyle anlayın. Mesela haricilerle beraber e, toplu olaraktan Ali radıyallahu anh'taydılar. Hariciler Ali radıyallahu anh'tan ayrıldıktan sonra Abdullah ibn Sebe nerede kaldı? Ali radıyallahu yanında kaldı. Yani onun taraftarıymış gibi. Ondan önce de var Abdullah ibn Sebe. Medine'ye gelenlerin arasından biri zaten. Ya yani Ta Osman radıyallahu anh'ın meselesinde var. Sonra Ali radıyallahu anh'ın yanında. Sonra hariciler ayrıldıktan sonra Ali radiyallahu anh'ın yanında kaldı. Fakat adamın sorunu şu, adam bir yerde durduğunda orada durmuyor. Yani e, mesela haricileri de azdıran o, e, savaş çıkartan o, milleti kışkırtan o, yanlış yalan bilgi, haberler yayan o e, misal beraberinde. İşte bir Yahudi, Yahudi dönmesi, yani kendini İslam'a nispet etmiş bir Yahudi dönmesi. Hatta e, rivayetlerden bir tanesinde Ali radıyallahu anh onu sürgüne de gönderiyor. Onlar inşallah dediğim gibi, şey yapacağız, onları işleyeceğiz inşallah. Tamam? Başka sorusu olan? Yok. Tamam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.